Bu defa sizlere tam 100 yıl önce, yani 1918'de vefat etmiş olan Yozgatlı Fenli Merhum'dan bir örnek üzerinde sohbet etmek isterim. Müsebbadır şiirin türü, teknik anlamda yani yedili mısralardan oluşan kıtalar. Toplam 11 kıta ve 77 mısradır. Fakat her zaman hatırıma geldiğinde... İçimin sızladığı bir adamdır bu, Fenni merhum. Yozgatlıdır, Mehmet Said Fenni. 20. yüzyıl başlarında bir fuzulidir adeta. Fevkalade güçlü bir şairidir. Hayranlık uyandıran, muhayyilesi ve müfekkiresi vardır. Bu şiire dair şunu söyleyebilirim. Hani insanımızın manevi anlamda yetişmesi, maddeye mahkum olmadan bir gaye ile donanmış olarak gelişimini sağlaması için türlü çeşitli eğitimler yapılır, konuşmalar olur, kitaplar çıkar falan. Merhumun sadece şimdi bahse konu edeceğim şiiri ele alınsa bu maksat için fazlasıyla yeteceği görülecektir. 77 defa vecize söyleyen, atasözü çapında, muhkem kaziye değerinde sözler söyleyen bir usta ne demeli? Tabii şiirin tamamı için uygun değildir zemin. Bu kadar uzun bir sohbete, bu kadar uzun bir programa tahammül etmek kolay değil ama birazından örnekler vermiş olalım. Bir iki kutu en azından. Edersen bir iyilik intizar eyle mükafata, Yaparsan bir fenalık hazır ol aynı mücazata, Lihaza müstakim ol inhimak etme huzuzata, Eğer ki sende paran var ise sarf eyle hayrata, Şu nusfeyi dinlemezsen duş olursun çok beliyata, Sakın bir dideyi ağlatma, hamdan olmak istersen, Dokunma hatırı muğra, Süleyman olmak istersen. Ekabir meclisinden çıkma fenni mahrem-i razol, ile aza devleti fakriyle mümtazol, teâlîkül şikâr himmeti kapmakda şehbazol, tarîk-ı dilnüvâzîde alıklık yapma kurnazol, nüfuzun nisbetinde dert mendana devâsazol, sakın bir dide yağlatma handan olmak istersen, dokunma hatırı ı Süleyman olmak istersen. On bir kıtanın son ikisini okumuş olduk. Kısa kısa günümüz Türkçesine getirecek olursak, her zaman söylediğimizde Türkçeden Türkçeye tercümesi ne yapacak olursak? Şöyle demiş, bir iyilik yaparsan hiç merak etme, muhakkak karşına çıkar hem de en azından bire on olarak. Bir fenalık yaptığın zaman da emin ol ki, karşına çıkar. Ayağını çeler o taş bir gün. Fakat orada fark birebirdir. Çünkü Allah kuluna ya adaletle muamele eder, ya ihsanla asla zulmetmez. Allah kuluna zulmetmez. Edersen bir iyilik ile mükafata, yaparsan bir fenalık, hazır ol aynı mücazata. Lihaza müstakim ol inhimak etme huzuzata. Arapça bir ifade, lihaza, yani az cümle, özet olarak, bilhassa dikkatini çekmek isterim ki, dost doğru ol, müstakim ol, inhimak etme, huzuzata. İnhimak kelimesine, lugata bakmalı, yani manası çok tatlı, çok anlatıcıdır. Yani böyle ahmakça eğilim gösterme, zaafa düşüp, efendim, takılma demektir. Nelere takılma? Huzuzata, hazlara, zevklere takılma çok güzel bir ders veriyor. Bilhassa iki haz üzerinden tegaddi ve tenasül yani bu iki lezzet gıdalanmak ve karşı cinse ilgi birincisi hayatın devamı için diğeri neslin devamı için bahşedilmiş iki nimettir ama bunların kendisine ahmakça inhimak edilir eğilim gösterilir o lezzetlerin kendisi gaye zannedilir ise insan Yolundan sapar, hayatı kayar, gayeden uzaklaşır. Hayvani hislerin esiri haline gelir. Nitekim insan her zaman her fırsatta anlatıldığı üzere meleklerden yüksek olmak habiliyetine sahip olduğu gibi hayvandan aşağı olmak gibi bir istidadı da vardır. Öyle bir özelliği de vardır, dikkat lazımdır. لِهَا زَا مُسْتَقِيمُوا الْاِنْهِمَا كَتْ مَهُزُوا eğer ki de paran var ise sarf eyle hayrata, servet sahibi olmanın gereğidir. Hayra, iyiliğe, insanlığın hizmetine sun. Şu nusfı dinlemezsen duş olursun çok belli yata. Bak şu sözlerime kulak vermezsen, kulak ardı edersen, büyük belalara düşersin, kendi kendine eziyet edersin, iki cihanını mahvedersin. Ve her kıtanın sonunda tekrar edildiği üzere, işte o özellikle dikkatimizi çektiği nasihata burada bir daha vurgu yapıyor. Sakın bir de ağlatma handan olmak istersen. Dokunma hatırı Mura, Süleyman olmak istersen. Kimseyi ağlatma ki sende gülebilesin. Başkasının felaketi üzerine saadet bina edemezsin. İnsanların... Saadetine gayret et, onları üzmemeye çalış, hiç kimseyi ağlatma ki sen de gülebilesin. Ve şunu sakın unutma, karınca ile ilgilenmeden Süleyman olunmaz. Karıncayı unutandan Süleyman olmaz. Pek çok şairimiz gibi, Fendi Merhum da bu karınca Süleyman münasebeti, mur, peyitte, şiirde geçen karınca karşılığı kelime mur birçok yönden tekrar tekrar işlenmiştir. İhtişamın büyüklüğün sembolü olarak Hz. Süleyman ve küçüklüğün aczin metaforu olarak karınca, Kur'an-ı Kerim'de her ikisinin sohbetinden de yola çıkılarak, ona telmih yapılarak Süleyman olamazsın karıncayı ihmal edersen mesajı veriliyor. Yine fenni Merhum'un bu karşılaştırmayı yaptığı şu muhteşem beytine de temas etmeden geçmeyelim. Şöyle söyler. Bi tabi eyler Süleymana kim olsa ihtiram halisane sohbeti murat-ı hünar. Elbette Süleyman'a herkes saygılı olur. Devlet sahibidir, ihtişam sahibidir. Ona hürmetkar olmak bir şey değil. Onu herkes yapar. Samimi biçimde Karıncanın sohbetine tenezzül etmek var ya işte hüner odur. Halisane sohbeti mura tenezzüldür hüner.